Bismillahirrahmanirrahim. اله الا الله محمد رسول الله بسم الله ve الرحيم الحمد Hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz canım kardeşlerim. Yine Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın bereketli o mübarek ömrüne yaptığımız bir yolculuğun bir sayfasında daha sizlerle beraberiz. Bizler hazırız, heyecanlıyız. İnşallah aynı heyecan, aşk ve muhabbetle sizler de beklemişsinizdir. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz hocam. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız canım hocam? Elhamdülillah. Şükründen aciziz. Allah iyilik sağlık. Yaralanmışız programları 10 evet, kişi gelmişsiniz. Evet hocam. Allah'a nasıl hamd ederiz? İnşallah o hamdımızı şükürümüzü Cenab-ı Hak da şükürler eylesin, hitamını görelim, Amin. gördükten sonra yeni şeylere bismillah diyelim. Durmak yok Allah Birlikte nefes verdikçe. <gülüyor> <gülüyor> Allah gelirim, bakalım Rabbim ne gösterecek inşallah. İnşallah hocam Allah razı olsun. Buradan devam, <gülüyor> buradan devam edelim değil mi? Sözü <gülüyor> burada alalım. Yok ya hocam bu kıymetli dostlar şunu söyleyeyim ya 30 gün boyunca her gece 1 saat bu hakikaten yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o ömrüne tüm ömrümüzü versek değer o bile az bahsi bile olmaz ama en azından bizim gibi faniler için hani gerçekten sıkı çalışma gerektirecek ve hani böyle ciddiyete alınması ciddiye alınması gereken bir efor bir performans. Hamdolsun Hamd o gayret de Allah'tan o aşk da şey de Allah'tan Allah vermeseydi yapamazdık. Veren o, veren yani, o. inşallah biz layık oluruz inşallah efendimize aynı oluruz hmm. gölge olmayız yani biraz olsun yansıtabilsek biz kendimizi mesut yad ederiz. Elhamdülillah. elhamdülillah da çok güzel dönüşümler alıyoruz. Güzel karşılıklar bulduğunu görüyoruz. Bu da bizi sevindiriyor. Çocuklar tabii. hocam böyle ellerinde telefonlarla bekliyorlarmış, <gülüyor> ya, izleyip ya, öyle yatıyorlarmış. Ya, Belki o sabirlerin sahabelerin duasının İnşallah yapayım. onlar yani yarın öbür gün büyüyecekler. Belki yıllar sonra bu işlerle tanışanlar var bir. Bir de onlar gibi daha safi dimağlarıyla tanışanlar var. Ayşe anamız işte Safi Dima'lı yani. tanışanlardan. E kim bilir belki de o günahsız yavruların yüreğindeki sahabe aşkı, Peygamber aşkı ne gibi mahsullere, meyvelere sebebiyet verecek. Tohumu eken biziz ama o tohuma sahip çıkan Allah'tır. Heh. Tohumu yetiştirecek olan Allah'tır. Tohumun sahibi de Allah'tır. Tohumun sahibi de Allah'tır. Dolayısıyla inşallah neticesi hayır olacak bu işin, Allah'ın izniyle ve bizi ayağa kaldıracak olan bu peygamber sevgisidir. Allah bundan geri koymasın. Amin inşallah bugün çok yoğun bir gündemimiz var konuşacağız inşallah artık Yesrib Medine oluyor ama nasıl oluyor hani bunu kitaplarda okurken ya da televizyon ekranlarında konuşurken çok basit 2-3 cümleyle özetliyoruz ama ya. bizim ihtiyacımız olan o bilgi değil bizim ihtiyacımız olan o bilginin arkasındaki hakikat, mücadele ve bizim payımıza düşen bugüne uygulanabilir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın metotlarına ihtiyacımız var onu anlamaya ihtiyacımız var Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın liderliğine, önderliğine her zamankinden daha fazla kesinlikle, ihtiyacımız var elhamdülillah kesinlikle. onları anlamaya çalışacağız şimdi yarın Bedir gecesi. Bunu bir hatırlatalım program başında eyvallah. inşallah ve biz size bir duyuru yapmıştık <gülüyor> dostlar hatırlıyorsunuz dün. Hatimlerinizi gönderin demiştik ve şu an görmüş olduğunuz mail adresine bilgi.bekirdebeli.com'a hatimleri gönderiyorsunuz. Dün nasıl olacağını tarif etmiştim kabaca. Demiştim ki işte Mehmet Güneş 3 hatim, Ayşe Yılmaz 4 hatim demiştim. Bazı arkadaşlarımız bildiğiniz amel defterlerini pdf olarak bize yollamışlar. 1300 zekat namaz kıldım 100 kelimeyi tevhid çektim şu kadar zekat. Buna ihtiy buna ihtiyacımız yok. Allah razı olsun çok teşekkür ederiz. Bu kadar detaya gerek yok. Sadece yapmış olduğunuz ve bitmiş olan hatimlerinizi bu mail adresine gönderin. Kaç hatim olmuş biliyor musunuz hocam? Kaç olmuş? 1500'ü geçmişiz hocam elhamdülillah Aşağı, birikmiş. Yarına kadar inşallah böyle daha bir Allah'ın izniyle. bir ikincisi bir şey daha hatırlatayım size yarın bir de hashtag çalışmamız olacak hani burada yapıyoruz 15-16 bin kişi sizler sağ olun izliyorsunuz destek oluyorsunuz ama muradımız bu değil muradımız Herkes duysun. Muradımız bu unutulmaya yüz tutmuş bu sünneti seniye ihya edilsin. Sokaktaki herkes bundan haberdar olsun için yarın Allah nasip ederse saat 9 diye konuşmuştuk değil mi hocam? İnşallah. yarın saat 9'da Twitter'da ve bütün sosyal mecralarda bir hashtag çalışmamız olacak. Yarın eğer buna destek verirseniz en azından hiç mevzudan haberdar olmayan bizi hiç izlememiş kardeşlerimize Allah Allah Bedir gecesi neymiş deyip en azından o 313 kahramanın birinin ismini birinin ya hayatından bir damla bir şey nasiplenebilirse o savaşın mektebi evet. mektebin talebeleri olma adına bir gayret ortaya konulsa evet. bizim için en büyük kazanç O yüzden inşallah. hemen başta söyleyeyim unutmadan sizden istirham ediyoruz hocamlara rica ediyoruz. Yarın gözleriniz saat 9 gibi Twitter'da hem Siyer Vakfı'nın sayfalarında hem hocamın Twitter sayfasında hem de bizim sayfamızda olsun lütfen. Biz hashtagi oradan paylaşacağız. Buradan söylemiyoruz şu, an, şu anda paylaşılır diye. O gün yarın saat 9'da paylaştığımızda sizler de destek verirseniz Allah razı olsun inşallah başkalarının da bundan nasiptar olmasına vesile olmuş oluruz i̇nşallah. şimdiden teşekkür ediyoruz. Hocam Yesrib Medine oluyor bugün acayip yoğun bir gündemimiz var elhamdülillah. Aynen. Konuşacak ne kadar çok şeyimiz var Aynen. ve biz Aynen. ne kadar boş durmuşuz en azından ben kendi Aynen. adıma söyleyeyim. Oluyor ama Efendimiz ve selam isimle beraber Yesrib bir Medine kılma adına çok şey değiştiriyor. Sadece değişen Sadece isim değil. değil <gülüyor> ne değişti hocam? Şimdi sorun şurada dursun bir şeyi söyleyelim ki kardeşlerimiz işin ehemmiyetini biraz daha fark etsinler. Biz ve Selam Efendimizin hayatını üç devreye ayırıyoruz. Nübüvvet öncesi, nübüvvetin Mekke dönemi, nübüvvetin Medine dönemi. Bu üç tane bölgenin üç tane önemli alanın ilk alanı yani nübüvvetin öncesi konu konu bileceğimiz bir malumata sahip. İşte o dönemdeki mesela sosyal hayat, kültür şu bu falan zaten bir miktarında konuştuk. Geldik ortaya Mekke dönemine Mekke dönemini ay ay bile biliyoruz. İşte diyelim ki nübüvetin birinci yılının Ramazan ayında ne olmuş, şevvalde ne olmuş, Zilqa denen olmuş, Sil Hicce olmuş. Bunu bu kadar bilebileceğimiz kadar bir malumata sahibiz. Ama iş Medine'ye geldi mi? Medine'de gün gün biliyoruz. Ne güzel. Ve 10 yıl boyunca 10 yıl 360 günden olsa 3600 gün eder. 3600 günlük bir birikimle karşı karşıyayız ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını her alanıyla bu noktada değerlendirme imkanımız var elhamdülillah, elhamdülillah. ve böyle bir değerlendirme ile karşı karşıya kaldığımızda şunu görüyoruz ve vesselam efendimizin Mekke hay Medine hayatı savaşlarla başlayıp savaşlarla biten bir hayat değil. Savaş var mı? Var ne kadarı savaş seriyeler, gazveler toplasanız 600 gün. Geriye kalan 3000 günde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir toplum inşa ediyor. Bir medeniyet inşa ediyor ve bize bu noktada çok önemli kodlar veriyor. Onun için aklımızdan çıkarmamamız gereken bir ilke olmalı. Şimdi söyleyeceğim cümle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece bir Medine kurup gitmedi. Kıyamete kadar gelecek olan insanlara Yesriplerin nasıl Medine olacağının yollarını da gösterdi. Bu cümlemi tekrar etmek istiyorum. Lütfen edin Bu hocam. o kadar Çok önemli, önemli. Ki gerçekten. Yani öyle. bugün buna ihtiyacımız var bizim. Allah Resulü sallallahu aleyhi sellem sadece Medine kurup gitmedi. Yani kendine bir şehir oluşturmadı. Kıyamete kadar gelecek olan bütün bir insanlığa, sadece müminlere de değil bakın, bütün bir insanlığa şehirlerin nasıl medineleşeceğinin yolunu da gösterdi. E bugün biz şimdi 21. asırda yaşıyoruz. İslam şehirlerini şöyle bir sayısak. Mekke'yi, Medine'yi, işte Kahire'yi, Bağdat'ı, Basra'yı, Semerkant'ı, bu Semerkant Buhara'yı, Endülüs'teki şehirleri, Gırnatay'ı işte diğerlerini, hmm. İstanbul'u, Ankara'yı bana şöyle bir soru sorsanız deseniz ki hocam bir tane Medine var mı şu anda dünyada? adı Medine olan şehir bile Medine değil. Çünkü Medine'nin ruhundan mahrum şu anda insanlık ve biz ve bu çok acı bir şey bizim için. Bakın mesela bugün dünyada birinin elini tutup bir yere götüremiyorsunuz ya burası bizim şehrimiz diye Mekke'ye ve Medine'ye gittiğiniz zaman bile Şehir olarak bizim şehrimiz değil sadece meseleyi mimari olarak ele almıyorum ben şimdi ruhuna gireceğiz birazdan ama mimari olarak bile öyle. Tabii oteller karşılıyor seni dünyanın en büyük evet. markaları karşılıyor. Yani mesela. o kadar acı ki Bekir kardeşim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yeşile ve toprağa karşı inanılmaz bir sevgisi var. Onun ümmeti yeşilin ve toprağın düşmanı betonun tahtanın sevdalısı olmuş bir vaziyette ve dünya şu anda böyle ve İslam dünyası böyle çok acı bir şey bu gerçekten bu bir yeri ihya etmeyi yeşilden arındırıp büyük binalar yapmak zannediyoruz. Tabii. yani betonuna ne kadar yatırım yapsak oranın ilerleyen oranın işte modernleşen bir yer olduğunu zannediyoruz ama aleyhissalatü vesselam efendimiz böyle yapmıyor Medine oluşturuyor Medine, Medine'de medeniyet oluşturuyor ve bize bu ruhu önceliyor ve bu ruhun nasıl olması gerektiğini bize öğretiyor. Bir şehrin Medine olabilmesi için şimdi o isim meselesine döneceğiz ama tamam. şu anda ruhu anlamaya tamam, çalışıyoruz. Canım. Bir şehrin Medine olabilmesi için üç esası olması gerekir. Zeminde kökte tevhid, gövdede adalet, dallarda meşveret. Varsa eğer bu üçü o şehir Medine. Hı. Eğer yoksa Medine yok. E şimdi ben susayım siz söyleyin 3 tane temel esası Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği gibi nerede var? Hiçbir yerde. Gönül rahatlığıyla diyemiyoruz bir yerde. Evet. Yani bu gerçekten Müslümanlar olarak böyle başımızı ellerimizin arasına alıp ciddi ciddi düşünmemiz gereken bir mesele. Biz dünyaya bu noktada İslam'ın mesajlarını ulaştırırken ulaştırma noktasındaki temel zeminde de buradan hareket etmek durumundayız. Çünkü Allah Resulü bunu öğretti bize. Şimdi detaylarını göreceğiz. Yahudilerin hakim olduğu bir şehirde, müşriklerin sayıca çok olduğu bir şehirde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir inkılap gerçekleştiriyor, bir değişim ve dönüşüm gerçekleştiriyor. Öyle bir adalet anlayışı ortaya koyuyor ki Yahudi bile o Yahudi adalet anlayışına mahkum ediyor. O bile o anlaşmaya imza atmak zorunda kalıyor çünkü ötesi yok. Çünkü adil. Adil ötesi yok onun ötesine ait bir şey olsaydı 40 tane bahane ileri sürerlerdi. Şimdi madem önümüzde böyle bir model var o zaman biz bu modelden çok ciddi bir biçimde nasiplenmek durumundayız. Ne yaptı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Yesrip biraz çağrışımı farklı olduğu için işte karıştırmak, katıştırmak, zarar vermek diye Allah Resulü biliyorsunuz böyle kötü isimleri hemen değiştirirdi. Hı hı. Taybe dedi, Tabe dedi, hoş güzel şehir anlamında Medine dedi. Medine'nin kökü kelime olarak birkaç yere dayanır da en güzel anlamlarından bir tanesi şudur. Bir yerde deyyan varsa oraya Medine denir. Medine Deyyar. şehir demek. Deyyan kadı yani hukuku olan Aa. yere şehir denir. Hukuk varsa eğer oranın adı Medine, hukuk yoksa orada Medine'den bahsedilemez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de cihana böyle bir işte mesaj. örnek bıraktı, hı hı. mesaj bıraktı. Ne yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yesribi Medine kılarken yedi tane şey yaptı. Mescidi getirdiği toplumun merkezine koydu, menzilini getirdiği mescidin yanı başına koydu, mektebini getirdiği mescidin arkasına koydu, muahhadı getirdiği toplumun merkezine koydu, Medine vesikasını getirdiği tarafların ortasına koydu, Medine çarşısını getirdiği insanları bağımlılıktan kurtardı, Medine askeriyesini getirdi dışa karşı savundu. Medine bu. Şimdi yedi tane temel meseleyi biz anladığımız zaman Yesrib nasıl Medineleşmiş? Ben bugün neredeyim, dünyanın neresinde olursam olayım fark etmez. Ben netice itibariyle Musab'ın rolünü oynamak zorundayım. Yes coğrafyaları Medine kılmak zorundayım. Medine'nin nasıl kılınacağını da Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana öğretti. Burada şu bir geçerli bahane değil, değil mi? Ben Londra'da yaşayan Mehmet, ne yapacağım şimdi? Burada Darül Erkan mı kuracağım? Ben Oo. burayı Medine mi yapacağım? Yapmak zorunda değilsin. Be gayret edeceksin. edeceksin sen zaten orada ben şimdi Heh. bizi dinleyen bir sürü Avrupa'dan Amerika'dan Kanada'dan kardeşlerim var ben onlara selamlarımı muhabbetlerimi gönderiyorum ve diyorum ki siz orada Musab ve Esma olmak zorundasınız ikinci bir seçeneğiniz yok sizin Muhakkak orada bunu olmak zorundasınız ve şunu da iyice anlamak durumundayız. Müslüman dünyanın neresinde olursa olsun asla mülteci olamaz. Bu mültecilik lafını biz silmemiz lazım zihinlerimizden. Mültecilik sığınmacı demektir sığınmacı olsun. Bugün Suriyeli kardeşlerimiz de Türkiye'ye gelmişlerse onlar da muhacirdir. Biz de dünyanın neresine gidersek gidelim muhaciriz ya. Kendi kelimelerimizle konuşmamızın o muhacirliğin içini doldurmak, i̇çini lazım. doldurmak i̇şte. lazım. Yani benim adım muhacir deyip mülteci gibi yaşıyorsan o da olmaz. O da yani. olmaz. Ha. Aklını vereceksin. Evet. Orada gerçekten bu noktada bir mücadele vereceksin. Hicretin gerçekten sana yüklediği o görev, misyon neyse onu tam anlamıyla ortaya koyacaksın. Şimdi bu yedi basamağı bir daha dönelim, dönelim hocam. birincisi neydi? Mescit. Toplumun kalbi. Dün de biraz bahsettik hı hı. oraya. O kalp ve merkezde olmalı. Oradan yola çıkarak sonra İslam medeniyeti şehirler kurdu biliyorsunuz. Basra İslam medeniyetinin kurduğu şehirdir. Kufe bir askeri karargah olarak kullanıldı. Sonra şehre dönüştü. Fustat işte Kahire öyledir, İstanbul hı hı. öyledir. Sayarsak bir sürü şey sayarız oradan öğrendikleri üzere ne yaptılar İslam medeniyetinin çocukları getirdiler merkezi şehrin tam ortasına koydular. Eğer bir site yapılıyorsa yapılırken site yapıldığı zaman cami kenarlara köşelere böyle altlara şuralara buralara gizleniyorsa Demek ki biz anlamadık bu medeniyetin bize vereceği şeyi. Hayatın merkezinde olacak cami tam merkezde olacak hatta Hazreti Ömer nasıl yaptırıyor biliyor musunuz? 6 tane okçuyu o arsanın yani o arazinin şehir olarak kullanacak o arazinin 6 farklı noktasına konumlandırıyor. Oklarını atıyorlar okların ortada buluştuğu yer şehrin ortasıdır diyerek mescit gelip oraya konumlandırılıyor. Bu camiye ve İslam'ın şiarı olan, sembolü olan mescide verilmiş önemli alakadar olduğu gibi aslında kalp meselesinin sadece işte manevi bir şey değil mecazi değil hakikat olduğunu hı hı. da ortaya koyuyor. Mescidi getirdiği sallallahu aleyhi ve sellem Neccaroğullarında dün işte ayrıntılarını biraz konuştuğumuz şekilde yapmaya başladı. Şimdi zaten onun hikayesi devam ediyor. Sonra ne yaptı aleyhissalatü vesselam efendimiz? Kendisi o gün Sevda annemiz ile evli. Ayşe annemizle de nişanlı. Onları ben özellikle buraya bıraktım. Hı hı. Neden? Ayşe, Hatice anamız vefat ettiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 50 yaşında ve iki yıl efendimiz dul kaldı. Çok tekliflerde bulundular efendimize Allah Resulü hayır dedi. Sonra Havle binti Hakim isimli hanım ısrarla bu noktada bir aracılık yaptı ve efendimizi kendisiyle yaşıt olan 5 tane de çocuk sahibi olan bakın 50 yaşında bir hanımla evleniyor sallallahu aleyhi ve sellem ikinci evliliğini. Yani burada özellikle evliliklerinin üzerinden Efendimiz için geri ileri geri konuşan bazı işte insanlar var. Bu derli toplu değerlendiği zaman aslında değerlendirildiği zaman aslında buradan onlara hiçbir şey çıkmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci yaptığı evlilikte bu sevdanın evimizde. Geldiğinde Medine'ye. Sevde validemiz var onun nikahının altında. Hı hı. Ayşe annemiz neden nişanlanmış. Yani biz öyle diyelim ki anlaşılsın. Hı hı. Onunla da zaten hemen hicri birinci yılda evlenecek. Dolayısıyla menzil olarak yani kendine ev olarak bir tane oda yaptırıyor ilk mescit yapılırken. Aradan bir müddet geçiyor o odaya bir tane daha ekleniyor. Sonra evlilikleri arttıkça mescidin kenarında odalar yapılıyor. Ama o odalar birer menzil ama onlar ayrıca birer mektep de. Her annemiz birer muallime, birer alime, birer fakih'e her birisinin onlarca talebesi var. O talebeleri yetiştiriyorlar. Bugün mesela biz İbn Abbas'ın adını anıyoruz. İbn Abbas'ın ilk muallimelerinden birisi kimdir? Teyzesi Meymune evet. validemizdir. Bugün biz Urve'yi anlıyoruz. Urve İbn Zübeyir'i. Kimdir onun muallimesi? Ayşe anamızdır. Hı. Bunun gibi her annemizin yetiştirdiği talebeler var. Dolayısıyla o menziller sadece gecelenen yerler değil. Dolayısıyla ikinci basamakta menzil var. Üçüncü basamakta ne var? Mektep var. Oranın adı ney? Suffa. Suffa. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada bir suffa oluşturuyor. Sadece fakir, kimsesiz, evsizlerin kaldığı bir yer değil. Bazen öyle resmediyorlar. Hayır öyle değil. Orası bir eğitim, bir talim ve terbiye yeri. Aslında Darül Erkam'ın bir devamı ve bir müddet geçtikten sonra hanımlar da ricade bulununca aleyhissalatü vesselam Efendimiz suffatun nisa diye kadınlara ait de bir suffa oluşturuyor. Bu üç adım atıldıktan sonra aleyhissalatü vesselam Efendimizin attığı adımın adı ne? muakkat. O nedir hocam? Ensar Muhacir hmm. kardeşlik. Kardeşlik nedir Bekir Bey bizim için? Kardeşlik. Varlık teminatımızdır. Varsa eğer kardeşlik İslam toplumu var. Bakın bizim dört tane kardeşlik meselesinde konuşacağımız şey var. Nesep'te kardeşlik var işte soydan dolayı. Hilkat'te kardeşliğimiz var insan olarak. Sütte kardeşliğimiz var dinde kardeşliliğimiz var bu dinde kardeşlik hem dünyada hem ahirette olan bir kardeşliktir ve bütün kardeşliliğin üstündedir bu dinde kardeşlik ve bu olmazsa İslam toplumu yok çünkü kardeşlikte ayakta dururuz biz ve bugün eğer problemlerimiz varsa, sorunlarımız varsa, aramızda bir istenilen oranda muhabbet yoksa bu kardeşlik müessesesinin istenilen düzeyde bizde oluşmadığından kaynaklanıyor. Evet. Çünkü o yoksa İslam toplumu yok. Burada kardeşlik meselesini konuşmaya başladığımızda çok şey söyleriz de ben bir cümle söylemek istiyorum burada. Biz bütün kardeşlerimizi meşrebi, mektebi, mezhebi ne olursa olsun sevmek zorundayız ama kardeşlerimizin hatalarını sevmek zorunda değiliz. Kardeşlerimizi hatalarıyla sevmek zorundayız. İkisi ayrı şeyler. Çok güzel bir söz bu. Yani biz hatalarını niye sevelim ama hataları var diye sevgimizi bitireceğiz diye de bir şey yok hataları ayrı ama biz sevmek zorundayız. Hele hele ehli küfre ehli nifaka al bu fitneyi kullan diyerek içimizdeki iç sorunları malzeme olarak veremeyiz. Bunun adı ihanettir. Bunu yapan adam hem tarihin önünde hem Allah katında öyle büyük bir veballe karşı karşıyadır ki ne yazık ki tarih bunların onlarca örneğiyle doludur. Şu anda da yaşadığımız sıkıntılar budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşliği orada yeniden diriltti. Nasıl bir kardeşlik diriltti? Tarihte ikinci bir örneği yok. Mescid-i Nebevi bittiği zaman Enes bin Malike dedi ki çağır bana muhacirli ensarı. Ensar muhacir toplandı Allah Resulü'nün karşısında İbn-i Sad diyor ki 50 muhacir 50 Ensar vardı o gün orada. Makrizi isimli bir alimimize göre sayı daha fazladır. 93 muhacir 93 Ensar ileride daha da artmıştır bu rakam. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle yüksek bir yerden eşleştirmeler yaptı. Hı hı. Ey Ebu Bekir dedi nefesler tutuldu kim ona kardeş olacak Harice i̇bn Zeyd dedi. Ey Ömer dedi senin kardeşin ıtban bin Malik. Ey Osman dedi senin kardeşin Efs ibni Sabit. Ey Talha dedi senin kardeşin Übey ibni Kab. Ey Zübeyr senin kardeşin Kab ibni Malik. Ey Ebubeyde senin kardeşin Muhammed ibni Mesleme. Ey Hamza dedi herkes merakla Hamza'ya kim kardeş olacak? Dün adını andık onun. Gülsüm İbni evet. o yüz yaşındaki çınarı Allah Resulü getirdi Hamza'ya kardeş kıldı. Ey Abdurrahman ibn Av senin kardeşin Sa'd İbni Rebi, ey Sa'd bin Ebi Vakka senin kardeşin Sa'd bin Muaz ile ahir hepsini saydı. Bir ismi atladık. Ebu Ayübel mi? Onu söyledim dün. söylemiştik Musab bin Bugün Nime. bugün bir ismi atladık Ali'yi atladık. Evet. Ve Ali boynunu büktü geldi iş bittikten sonra. Ya Rasulullah dedi, niye bana kardeş kılmadın? Kimseyi mi bana layık görmedin? Beni mi kimseye layık görmedin? Niye bana kardeş kılmadın? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ali sen benim dünya ahiret kardeşimsin. Aliyi kendisine saklamış sallallahu aleyhi ve sellem Hı. efendimiz. Ali'nin bu noktadaki nasibinin efendimiz olması meselesi o kadar önemli ve o kadar güzel bir meseledir ki zaten Efendimiz kardeşim kardeşim diye hitap edecek işte Ümmü meymen anamız da bir gün dayanmayacak diyecek ki ya hem kardeşim diyorsun hem de kızını ona veriyorsun ya. o başka bir şey <gülüyor> bu başka, <gülüyor> başka bir şey diyor. Kardeşlik böyle bir şey ve o sayılan isimler daha sayamadığımız isimler öyle bir kardeşlik destanı yazdılar ki Bekir kardeşim Lafta değil. Gerçekten altını doldurdular. Ama burada şöyle bir hakikat var bunu gözden kaçırmamamız lazım. Şimdi muhacir ne? Mekke'den evini, barkını, servetini, malını bırakmış gelmiş. Ensar da Medine'de çiftçilik yapan, ziraatla uğraşan ancak kendisi işte kendi halinde geçinen insanlar. Kardeş kılınıyor ya evet. neyi var neyi yoksa bölmeye çalışıyor Ensar. Ya Allah diyorlar mesela. Bizim şuyumuz var biz bunları kardeşlerimize paylaşmak istiyoruz. İşte tarlamız şöyle ikiye bölelim yarısı onların olsun yarısı bizim işte evimiz bölelim yarısı onların olsun yarısı bizim. Muhacir kardeşleri ne de olsa biz geldik dışarıdan mecburlar bize bakmaya demiyorlar. Hayır diyorlar hayır. Onlar da onlara yük olmama adına bir mücadele veriyor. Bu çok önemli evet. bir şey. Yani biz suistimal... Yok ortada. Tabi tabi Bir farklı bir biçimde şey yapmak yok ortada. Mesela beraberce çalışmışlar, işte bir miktar hurma toplanmış ensar bölmüş o hurmayı, tutmuş kendi hurmalarının altına biraz fazlaca ağaçlar mağaçlar koymuş çok gözüksün diye. <gülüyor> o çok gözükünce işte tutup diyecek ki çoğu sana kalsın diye çünkü öyledir zaten hmm. muhacir asla çoğu benim olsun demez sırf muhacir kardeşine fazlası gitsin diye böyle bir şey yapıyor ve o da farkına varınca o da tutuyor kendi payından olanı Ensar kardeşine veriyor ve daha neler neler yani benim burada saatlerce anlatabileceğim fedakarlıklar. destanvari fedakarlıklar gayretleri okuyoruz. Bu da işin muahkat boyutu. Şimdi geldik biz beşincisine o ney? Medine vesikası. O vesika nedir biliyor musunuz Bekir kardeşim? Dünyanın ilk yazılı anayasasıdır. Böyle bir mirasımız var bizim bilmem hatırlar mısınız? Bu programların öncesinde sizin kanalınıza ilk konuştuğumuzda ben bir cümle söyledim orada. Dedim ki hadi siyerin içerisinde şunu biliriz, bunu bilmeyiz, şundan haberdar tamam, oluruz, Medine bunu vesikası. bilmeyiz. Ha? Ama şu Medine vesikasını, şu Hudeybiye'yi ve şu Hilful Fudulu bir bilmek gerekiyor. Çünkü bugünün dünyasına çok önemli şeyler söylüyor. Eğer vaktimiz olsaydı buradan 47 tane temel madde, 5 tane de ara madde 52 maddelik bir şey. Şöyle gösterelim Gözsün kardeşlerimiz efendim. ellerinde varsa oradan Söyle okusunlar. Göstereyim. Siyer yayınlarının e, Siyer <gülüyor> Atlası isimli kitabın içerisinde var efendim o vesika. Şöyle göstereyim sayfayı da söyleyeyim sayfa 181'de efendim. 47 tane ana madde, 5 tane de ara madde 52 madde. Dünyanın ilk yazılı anayasası. Neyi düzenliyor sallallahu aleyhi ve sellem burada? Müslümanlarla Diğerleri işte Arap müşrikler var, Yahudiler var. Bunlar arasındaki hukuku düzenliyor. Neyi düzenliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Müslümanlar arasında Medine'de Efs'le Hazreç var. Onların arasındaki hukuku düzenliyor. Neyi düzenliyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Yahudiler 3 kabile, hı hı. Yahudiler arasındaki hukuku düzenliyor ve öyle bir adalet var ki orada Herkes o anlaşmaya imza atmak zorunda kalıyor. Hmm. Şimdi bazıları anlamıyorlar diyorlar ki ya Yahudiler niye imza atsınlar? Adamlar zaten orada hakim biraz sonra ticareti konuştuğumuz evet. zaman da göreceğiz. Evet. Niye attılar biliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük başarısı geçen derslerde de söyledik ya düşmanı çok iyi tanıması, düşmanı çok iyi tanıyor Yahudilerin de zaafiyetlerini biliyor. Ha onlara göre mahteler. O zaafiyetleri değerlendirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl bir örnek vereceğim Buyurun sadece? 100 yıllardır Benü Nadir'den birisi diğer e, Yahudi kabilelerinden diyelim ki Ben Kurayza'dan birini öldürseydi yarım diyet öderdi. Hmm. Ama onlar ben o nadirden birini öldürseydi tam öderdiler. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki niye bu adaletsizlik ne farkınız var birbirinizden? Hayır dedi diyetler eşit. E şimdi gel o Yahudi kabilesi yüzyıllardır sömürülen o Yahudi kabilesi buna itiraz eder mi? Yüzyıllardır bunun ızdırabını çekiyor ve vesselam Efendimiz. Onlar için sosyal anlamda derin bir yaraya dönüşen bu meselede Adilane bir hüküm getiriyor. Yani Efendimiz bana ne demiyor? Oradaki o adaletsizliği de onarıyor. Şu anda dünyaya bizim sunacağımız model böyle bir model olmalı ya. Dünyanın ilk yazılı anayasası bizim olacak. Biz yazmış olacağız. Yani İslam medeniyetinin çocukları olarak ve biz bugün kanun ithal edeceğiz başkalarından. Yani? Anayasayı ithal edeceğiz ve anayasaya başkalarının bize dayattığı anayasalara mecbur ve mahkum olacağız. Yani inanın çıldırmamak mümkün değil ama öyle bir aziyetimiz var ki böyle büyük bir numunemizin olduğundan bile habersiziz. Yani ondan haberimiz bile yok ya, ki yani. Ama bunu anladığımız zaman, bu ruhu anladığımız zaman Vallahi dünyanın alternatifi İslam'dır ve dünyanın kurtuluşu İslam'dır. Müslüman olmaları şart değil ama İslam adalet sunacak onlara, adalet anlayışıyla gönüllere bu noktada dokunacak, onların zulümlerini de bitirecek, onlara yapılan haksızlıkları Senin da bitirecek, da savunacak ama gel gör ki daha biz kendimiz evet. iki yakamız bir araya gelmiyor yani bu noktada öyle acılarımız var ki öyle böyle değil işte bu Medine vesikası meselesi de böyle bir mesele. Hı hı. Geldik altıncısına o ney? Medine çarşısı. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz baktı ki bütün Yahudiler her şeyleri ellerine almış. 3 tane Yahudi kabilesi dedik ya. Benü Nadir tarım sektörünü eline almış. Benü Kaynuka borsayı, altın işte satışlarını Nakit, ve faiz Hı. yani özellikle tefecilik kuyum, kuyumculuk, yapıyorlar. tefecilik yapıyorlar. Benü Kurayza ise deri işletmeciliği yapıyor tarımın yanında bir de öyle bir sektör var mesela yine bazı siyer kaynaklarından öğreniyoruz inanılmaz derecede çizme üretimi falan yapılıyor ihraç ediliyor yani böyle bir sanayi de var o Hı -hı. günkü şartlar çerçevesinde ve Medine'nin en güzel çarşıları bunların elinde. Hı -hı. Çarşıların en iyi yerleri kendi ellerinde kıyıda köşede kalan dükkanlar işte Araplara yüksek kiralarla veriyor. Güç bunların elinde olduğu için pazarın rayış bedellerini Bunlar belirliyor. Ne varsa ellerinde mal olarak onlar pazara sürüyorlar. Dolayısıyla onlarla yarışabilmek mümkün değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tüccar sahabilerin de yardımıyla bir gözledi. Önce bir etüt sahayı yaptı. etüt yaptı. Sonra dedi ki biz bunların pazarında ticaret yaptığımız müddetçe asla bunlarla mücadele edemeyiz. Peki ne yapalım ya Rasulallah dediler kendimize bir pazar oluşturacağız. İşte acziyet işte benim en çok zoruma giden bu. <gülüyor> bu pazarı protest edeceğiz. Hadi gelin bir yo, olalım. Hiç yo, kimse burada alışveriş yo. yapmasın bilmem ne. Şu an bugün bizim yapmaya çalıştığımız gibi değil işte. Değil, değil, alternatif. Değil. Hemen alternatifi kurduk. Sünnet budur zaten. Evet. Sünnet sadece karşı çıkmaz. Karşı çıktığı her şeyin alternatifini Hemen koyar. Hemen alternatif. Karşısına koyar ki çözüm yolu üretir. Sünnet budur zaten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bize ait bir pazar. Nasıl yapalım ya Rasulallah falanca yerde kocaman bir çadır kuralım, o çadırın içerisinde yapalım. Başlıyorlar ve gerçekten de güzel tutuyor. Müslümanlar çalışıyor, gayret ediyor. Şimdi muhacirler ticareti çok iyi bilir, ensar ziraatı iyi bilir. İkisi buluştu mu Oo, Of uçuyor üretiyor, zaten öteki pazarlıyor. öteki pazarlıyor. İnanılmaz bir şey oluştu, endişelendi Yahudiler. Hmm. Kabbin Eşref isimli Yahudilerin çete liderlerinden birisi hem şair hem medya gücü var hem de böyle karanlık işler yapan bir adam ki sonradan Müslümanlar tarafından öldürülüyor o adam yanına adamlarını alıyor gece vakti basıyor o çadırı iplerini kesiyor ateşe veriyor pazarı yakıyor. Sabah geliyor ki Müslümanlar pazar yerinde yok Allah Resulü'üne haber veriliyor Efendimiz geliyor yüzünde tebessüm var. Şimdi sahabe anlamıyor o tebessümün hmm. nedenini sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yaptığımız iş Yahudileri kızdırdıysa doğru demek yoldayız. ki biz doğru iş yapıyoruz. Ya. Ne yapalım ya Rasulallah? Falanca yer Baki-i diye bilinen bir yer ki halen bilinir orası hmm. Suukul Kadim eski çarşı hmm. oranın arsasını sallallahu aleyhi ve sellem satın alıyor ve orayı Müslümanlara kalıcı bir pazar haline getiriyor hı hı. ve pazara kurallar koyuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güç belli isimlerin elinde işte dönüp dolaşan bir şey olmasın diye şöyle de bir güzel kural koyuyor. Kim erken gelirse pazar yeri onundur. Pazar yerinden de vergi alınmıyor ha. sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapıyor. Ve o pazara giden yolların mimarisini bile düzenliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela bakın o pazara giden ana yollar için şöyle bir ölçü getiriyor Efendimiz, iki tane yüklü deve birbiriyle yan yana geçtiğinde birbirini engellemeyecek kadar genişlikte olacak. Yola varıncaya kadar düzenliyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çünkü Efendimiz bir şehir kuruyor ve o şehirde nüfus sayımı yaptırıyor ilk önce Efendimiz. O nüfus sayımının şeylerini biliyoruz. Medine'nin sınırlarını belirtiyor. Medine şunlar arasındadır deyip bunu koyuyor. Medine'yi harem ilan ediyor. Taşına, toprağına, çiçeğine, böceğine asla el süremezsiniz diyor. Atam İbrahim nasıl ki Mekke'yi harem bölge ilan ettiyse ben de Medine'yi harem bölge ilan ediyorum diyerek Medine'ye bu noktada böyle bir dokunulmazlık getiriyor pazarı da kurduktan sonra sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ticaret alanında da inanılmaz derecede adımlar atıyor. Çok değil birkaç yıl sonra Yahudilerin Medine'deki ticari anlamdaki üstünlükleri Müslümanların eline geçiyor. Yeniden zarar verme adına bir girişimleri olmuyor mu Yahudilerin? Çatırı Artık da yapacak gibi. ferleri He. kalmıyor ki. O arada birer birer ihanet etmişler anlaşmaya. Hmm. Önce Efendimiz ben Nadiri e, cezalandırıyor affedersiniz beni Kaynuka'yı sonra ben Nadiri en sonda da hicretin 5. yılında Hendek'in arkasından beni Kurayza'yı Yahudi diye bir şey kalmıyor zaten. Yani onlar anlaşmaya ihanet ettiklerinin bedelini ödüyorlar. Yoksa kalsalar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir şey söylemeyecek. Evet. Ama kendileri ihanet ettikleri için o ihanetlerinin bedelini ödüyorlar. Mescid-i Nebevi'nin ilk günleri Allah Resulü bir konuşma yapıyor. Konuşmada ne diyor biliyor musunuz? Kim cennet karşılığında Rume kuyusunu satın alacak? Neden? Mesele ne ki? İçme suyu olarak kullanılan bütün kuyular Yahudilerin elinde ve Müslümanlar parayla su alıyorlar. Su ki en temel ihtiyaç evet. Allah Resulü diyor ki hayır olmaz diyor. Yani hiçbir yerde Müslümanların bir başkasına bağımlı bir biçimde yaşamasına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tahammül etmiyor. Az önce hocamız etmiyor. şey dedi ya dostlar. Muhacir çok iyi bir tüccardı. Medineliler Ensar'da üreticiydi. Hani çok iyi tüccarlık tam olarak neye tekabül eder? Nasıl bir zeka ürünü? Belki onu en iyi anlatacak hadiselerden biri O satın alınma hikayesi. Doğru mu? Aynen. Şimdi ben deyip el kaldırabilir birisi. Tabii, Güç tabii, var mı? Yorumu veriyorum der. Evet, o isimde Hazreti Osman ben demeye utanam birisi o meleklerin hayal ettiği biri usulce kalkıyor oradan çıkıyor gidiyor Rumel Gifari isimli e, Yahudinin yanına kuyu onun burayı satın alacağım diyor Hı. tamam diyor satarım diyor ne kadar 50 bin dinar 100 binde istese verecek ama Osman radıyallahu an bir şey öğretiyor bize yaptığınız iş hayır olsa hasenat olsa İslami bir faaliyet olsa israf edemezsiniz. O para ümmetin parasıdır. Velev ki şahsın mülkünde olsa. O para netice itibariyle ümmetin ümmet ailesinin kazancıdır. Kazanım. Pazarlık ediyor. Bakıyor ki adam dişli. Bu sefer başka bir manevrayla şimdi ticari zekayla bir teklifte bulunuyor. Ya diyor sen diyor hepsini satma bana. İşletim hakkının bir gününü sat, bir gün senin olsun, bir gün benim olsun. Böylelikle sen de kuyudan tamamen elini çekmemiş olursun, işletim hakkının bir gününü de biz kullanmış oluruz. Tamam diyor ne güzel aklına da yatıyor. Ne kadar? E yarısı ise 25 bin dinar diyor. Hazreti Osman pazarlık yapa yapa bunu 12 bin dinara alıyor. Sonra geliyor mescide diyor ki ey Müslümanlar ben Rume kuyusunu satın aldım ama böyle. Bir gün işletim hakkı bizim bir günde kuyu sahibi Yahudi'nin. Siz bizde olduğu gün gidin su ihtiyaçlarınızı karşılayın sakın ertesi gün gidip de parayla su almayın. E bu söz karşılık buluyor İslam toplumunda. Tabii ki adam göçertiyor yani. Yani aslında İslam toplum ama o anda Hazret Osman'ın o sözüne hemen icabet etmeleri de toplumdaki o birliğin ümmet olma şuurunun en güzel işareti, hı hı. en güzel örnek de ne biliyor musunuz? Ben o kadar hoşlanıyorum ki o rivayetten diyorlar ki ya kuyuyu Osman almış olmasına rağmen kendisi de alırdı su bidonlarını gelirdi sıradan bir insan gibi sıraya girerdi, kendisine sıra geldiği zaman kuyudan sularını doldurur öyle giderdi. Allah ondan ebeden razı olsun Amin. ve aradan bir müddet geçti Yahudi geldi dedi ki ya gelen yok giden yok. Ben zarar ediyorum. Ben zarar ediyorum yani bir şey yapamıyorum gel diğer günleri de satayım sana Hazreti Osman dedi alırım. Dedi ne kadara e aynı fiyatı aynı fiyatı olmaz dedi sekiz bine verirsen alırım dedi ve sekiz bin, bin dinar aldı. 50 bin dinarlık kuyu oldu sana 20 bin dinar. Şimdi hep böyle Yahudilerin ticari zekasından falan bahsediyorlar evet. ya al size zeka. Yani bu işin zekasının en güzelini ortaya koymuş Osman radıyallahu Hatta siz kitabınızda bu hadiseyi anlattıktan sonra şöyle bir şart düşüyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Yahudi'ye ümmetin parası çok gitmedi diye Tabii. o zekadan evet. ve bu pazarlıktan çok memnuniyet duydu diye ifade etmiştiniz. Aynen öyle mi? aynen öyle. Müslümanın aynen. parası gitmesin oraya diyor Tabii. yani. yani Ucuz aldık değil mesele yani. Mesele başka bir şey yani evet. onu zaten gözden kaçırmamak gerekiyor. Evet. Şimdi aleyhissalatü vesselam efendimiz yedinci basamakta da askeri meseleyi oluşturacak oraya gitmeden bir şey söyleyeyim. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitle ne yaptı? Müslümanların kalplerini inşa etti. Menzille ne yaptı? Bedenlerini inşa etti. Mekteple ne yaptı? Fikirler, Akıllarını akıllı. inşa etti. Çarşıyla ne yaptı? Midelerini inşa etti. Hı hı. E daha ne kaldı eksik. Her taraftan helal, gerçekten Müslümana yakışan ve Müslümanın Müslümanca tavrını ortaya koyabilecek bir inşa ortamı oluşturdu. E bugün mescit eğer benim kalbimi inşa etmiyorsa, benim evim, benim menzilim, benim bedenimi inşa etmiyorsa, benim mektep olarak kabul ettiğim yer burası neresi ise benim aklımı inşa etmiyorsa, benim ticaret yaptığım yerde helal olmak şartıyla benim midemi inşa etmiyorsa ben nasıl hayatı inşa edeceğim? Çocukların sorduğu soru doğru o zaman gençler Sordu. ne diyor üniversitede? Şu helaldir, şu haramdır, şöyle yaşayın, böyle yapın, şuna dikkat edin dediğimizde diyorlar ki iyi ama nasıl? Size adres göster aynen, o zaman. Aynen. Yani biz zamanın büyükleri, zamanın hocaları evet doğruyu veriyoruz ama o doğruyu yaşayabilecekleri uygulanabilir. Alanlar sunamıyorum. İşte Allah Rasulü onu yapmadı. Önce o alanı teklif yapıyor. Aynen. Yol, sonra yol, yolu gösterdi. Edip. Aynen öyle. Ve hedefi koydu. Aynen öyle. Yol gösterilmeden hedef konmaz. Aynen. Öyle. Önce yolu göster, Yapılacak sonra hedefi koy ki sen de Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu manada yaptığı gibi yapmış olabilesin. Şimdi Aleyhisselatu vesselam efendimiz bütün bunları yaptıktan sonra bir devlet o. Bir devletin en önemli şeyini ne? Askeri anlamda bir güç oluşturmak. Peki askeri gücün en önemli ayağı ne? İstihbarat, İstihbarat. ve Efendimiz önce onu yapıyor ve o istihbaratın başına iki tane aşere-i mübeşşerenin yiğidini geçiriyor. Biri Talha İbni Ubeydullah, diğeri Said İbni Zeyd. Kuş uçsa haber geliyor Efendimiz'e. Yani Allah Resulü ben peygamberim ne de olsa bir şey olursa Cebrail bana getirir falan demiyor. Cebrail getiriyor bazen getiriyor ama önce sen beşer olarak esbaba tevesül dedik ya hicret evet, dersinde evet. sebeplere riayet ederek yapman gerekeni yap ortaya koy. Ondan sonra o manada Allah'ın yardımını bekle ama sen yapma yan gel yat. Ondan sonra niye ümmet böyle? Niye işte İsrail şunu yaptı? Niye Amerika bunu yaptı? Niye şu bunu yaptı? Bunu yaptı diye sadece nutukat böyle değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapıyor evet. ve bu yedi tane basamak ki hepsi uzun uzun konuşulmalı ama biz ancak işte vaktimiz hı hı. yettiği oranda bunlara değinebiliriz. Bunlarla aleyhissalatü vesselam efendimiz ne yaptı? Medine'yi Medine İslam devleti kıldı ve bir İslam toplumu oluşturdu orada, o İslam toplumuyla orada koca bir medeniyetin temelini atmış oldu. İlk nüfus sayımı diye bir şey söyledik ya, evet. o nüfus sayımında Müslümanların oranı ne kadar? Ne kadar? 1500. Nüfus ne kadar? Medine'nin topar Şimdi nüfusu. bu 1500'ün 1000'i ensar, 500'ü muhacir. Tamam. Medine'nin toplam nüfusu ise 10.000. Mekke gibi ayna. Mekke gibi. Şimdi 10.000 nüfuslu şehrin, şehrin içindekilerin yüzde 10'u Müslüman dikkat buyurun. Yüzde 10'u Müslüman ve yüzde 90'ı müşrik ve Yahudi. Müşrik Arapların o 10.000 içerisindeki karşılığı 6.000 civarında onların işte bin'e yakını Müslüman olmuş hmm. Yahudilerden de Müslüman olanlar var 4.000'i de Yahudi. Böyle bir ortam var ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ortamda söz söylüyor. Bu ortamda onları ikna ediyor. Özellikle Aleyhissalatü vesselam efendimizin Bedre kadar Bedir işte bunun için önemli zaten. Bedre kadar Mekke'de hakim değil hakemdir. Hı. Hakem pozisyonundadır ve o hakem pozisyonluğunu yaparken de adilane bir biçimde yaptığı için Yahudi'yi de, Arabı da ikna etmiştir buna. Efsi de Hazretine ikna etmiştir buna, muhaciride sarında i̇kna. ikna etmiştir buna yani dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o hakem noktasındaki konumu bugünün dünyasında da bize bir şey söyler ya biz sayıca hep çok olmamız gerekmiyor yani öyle bir şeye kapılmayalım bulunduğumuz ortam neresi olursa olsun biz eğer bu noktada tevhid, adalet, meşveret adına bir şey anlarsak dünyaya model sunarız evet. ya model sunarız bugün falan işte ideolojinin filanca sistemin filanca şuyun buyun bize dayattıkları her türlü ideolojiye karşı kardeşim bakın burada tecrübe edilmiş ve gerçekten yaşanmış yaşandığı zaman da inanılmaz derecede bu noktada başarı elde edilmiş bir model var bu modeli gelin konuşalım, bu modelin üzerinde tefekkür edelim ama bunu yapabilmemiz için önce bizim bu modeli bir anlamamız Bir gerekiyor. şey sorabilir miyim hocam? Buyurun. Hakem dediniz Bedir'den sonra da hakim dediniz ya evet. belki hayranlık duyulacak ve bugün en çok ihtiyacımız olan belki gözümüzden kaçan noktalardan biri hakem pozisyonunda Kamil manada adilken hakim olduktan sonra adaleti kenara itmiyor, itmiyor yine hakem, aynen, yine, adil. yine adil değil mi? Artık güç mi? benim elimde bundan sonra bana doğru değil yani. Asla asla Aha. asla böyle bir şey hiç olmadı. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gücü ve iktidarı arttıkça tevazusu arttı. Hı hı. Asla o güç ve iktidar artınca o gücü ve iktidarı birilerini ezmek için evet. kullanmadı öyle bir peygamberden bahsediyoruz ki, ki canlarımız onun yoluna kurban olsun asla bir intikam hissine girmedi çünkü nübüvvet bunu asla kaldırmaz yani bana bir şey yapılmış yıllar önce ben onu unutmuyorum. Güç elime geçince onun intikamını alıyorum. Böyle bir, şey bir şey yok. Neler neler yaptılar Yani efendimize. güçsüzken adil olmaya çalışmak evet olabilir ama güçlüyken, güçlüyken adil asıl olmak. Güçlüyken asıl işte orada asıl senin orada elinde güç ve kudret ya. olduğu zaman bile adalet diyebiliyorsan ve bunu gerçekten ikame etme adına gayretini ortaya koyabiliyorsan işte en önemli işi o zaman yapmış oluyorsun. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de gerçekten bunu yaptı ve bu noktada tarihe inanılmaz bir miras bıraktı. İnşallah evet. o mirası anlayanlardan oluruz. İnşallah. Şimdi gelelim aleyhissalatü vesselam Efendimizin o istihbarattan gelen bilgilerle çıkardığı askeri seriyelere. Bedre kadar birçok seriye oluyor. Şimdi seriye nedir? Efendimizin kendisinin gitmediği sahabeyi gönderdiği. Onlara biz askeri sefer anlamında seriye diyoruz. Gazve ise bizatihi komutanlığını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı savaşlara diyoruz. Yaklaşık 28 tane gazve bazı işte seferlerde Hudeybiye gibi seferlerde gazve olarak değerlendiriliyor. Hı hı. Şimdi biz 55 tane seriye 28 tane gazve bunların hepsini en ince detaylarına kadar biliyoruz elhamdülillah. Bedre kadar olan o süreçte dikkatimizi bir şey çekiyor Bekir kardeşim nedir o biliyor hocam? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği seriyelere özellikle muhacirlerden komutan olarak da en yakınlarından insanları koyuyor. Hatırladınız mı bunun ne demek evet. olduğunu? Bedeli aileye ödettiriyor. İlk seferlerde Hazret Hamza'yı görüyoruz. Ubeyde İbni Haris'i görüyoruz. Sad bin Ebi Vakkas'ı görüyoruz. Abdullah İbni Caş'ı görüyoruz. Hepsi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme birinci dereceden yakınlar ve hep muhacirleri görüyoruz. Çünkü Ensar'a Medine'de kalma ve Medine'yi savunma adına bir biatlaşma gerçekleşmiş. Evet. Onun için Ensar'ı Medine'nin dışına gönderme gibi bir durumla karşı karşıya kalmıyor. Yarın Bedir'de göreceğiz. Ensar geldi. Allah Resulü onları orada bu meselede görüşlerini evet. alarak işin içerisine dahil etti. Yani Efendimizin hayatında inanılmaz bir bütünlük var. Bir şey söyledi mi bitti yani. o Ondan sonra o hayata ya da o söze aykırı başka hiçbir şey göremezsiniz orada. Bedelleri bu noktada ödettiriyor aileye. İnanılmaz derecede de bu noktada gayret içerisinde oluyor. O ilk seferlerde de savaş noktasında savaş stratejisinde çok mühim şeyler atıyor ama vaktimiz gidiyor. Burada hı hı. bir şey söyleyip Lütfen. diğer konuya geçelim isterseniz o da şu Bekir kardeşim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kaç yıl olmuş şu anda biz hicretin birinci yılındayız birinci yılı o birinci yılında sayarsak 14 yıl 14 yıl boyunca hiç heyecanları zayi etmemiş ne zaman ki savaşa izin veren ayet girince o zaman hadi yiğitlerim deyip ayağa kaldırmış. Öyle düşmana boşu boşuna efelenme diye bir şey yok. Yani mesela onu yapmadı Mekke'de 13 yıl boyunca. Siz görürsünüz gündüz. Hele bir Medine'ye gidelim hele şöyle bir devlet olsun şöyle bir ordu kurulsun şunu yaparız bunu yaparız. Bunlar hiç demiyor. Sahabeyi de bu noktada heyecan yorgunu haline getirmiyor. Biz bazen bazı şeyleri o kadar çok konuşuyoruz ki iş yapmaya sıra geldiği zaman o konuşmanın yorgunluğundan dolayı iş yapamıyoruz. Bütün heyecanımızı o lafazanlıkla harcamış oluyoruz. Mesela şahadet, cihat, şu bu bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Biri yürü dediği zaman, yürü dediği zaman da mecal kalmamış oluyor. Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 yıl boyunca sahabeye ne dedi? Sabredin dedi. Peki sabır ne? Eli kolu bağlayıp oturmak mı? Hayır. Sabrın tam sünnetin bize öğrettiği karşılık direniş direnmenin adıdır sabır direnin direnin Allah size bir fırsat verecek fırsat verildi had süresindeki ilgili ayetler savaşa Allah izin verdi deyince hadi yiğitlerim deyince öyle bir coşkuyla kalktılar ki yarın Bedir'i anlattığımız zaman 10 yaşındaki çocukların kılıç taşıyamayacak halde olmalarına rağmen sukya dedilen mıntıkaya gelip beni de al ya Resulallah, beni de al ya Rasulallah deyip yalvardıklarına şahit olacağız ya bu inanılmaz bir şey yani buradan biz eğitim metodu adına hareket stratejisi adına menhec adına yol adına öyle şeyler alırız ki bir sürü şey inşallah alanlardan oluruz i̇nşallah. onun için konuşuyoruz. Alırsak eğer heyecan yorgunu olmayız ve heyecan yorgunu etmeyiz. Çünkü heyecanı bitenin her şeyi bitmiştir. Bugün birileri bizim heyecanlarımızı bitiriyor. Boşu boşuna heyecanlarımız tüketildiği için lazım olduğu yerde kullanacağımız en önemli şeyin mahrumiyetini yaşıyoruz. Lazım olacak bize ya lazım olacak. Çünkü küfürle, çünkü nifakla, çünkü cehaletle savaşımız devam ediyor. Bu savaş devam ettiği zaman bize heyecan lazım. O heyecanı yerli yerinde kullanma adına da bize peygamberi bir dirayet lazım. Bir feraset lazım, bir basiret lazım. Şu Allah güzel gecelerden inşallah talebimiz o ki Allah bize bunu nasip eylesin inşallah. Allah razı olsun. Bir cümleyi atladık hocam. Bu mescit tamam olduktan sonra namaz evet, ve ezan, ezan vardı. Aman, sonra aman. seriyelere geçecektik diye not almışım ama belki. Olsun yani. orada konu çok mühim çünkü. Ama ne güzel anlattınız hocam ben bölmeye kıyamadım. Allah, çok razı, güzeldi, olsun. Allah razı, razı olsun. Şimdi kaçırmamamız iyi oldu. Şimdi mescidin nebevi bitti. Evet. Ne olacak? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu kadar Allah kendisine nimet vermiş. Bu nimetin şükrünü ödeyecek. Neyle ödeyecek? Namazla. Çünkü her nimetin şükrü kendi, kendi cinsindendir. cinsindendir. Bakın namazın tarihçesini bir cümleyle özetliyorum Bekir kardeşim. Önce ne vardı? İki rekat sabah, iki rekat akşam. Sonra ne oldu? Gece namazı. Miraçı'da ne oldu? Beş vakit namaz ama beş vakit namazın içerisinde farzlar bile iki rekat hmm. daha dört değil. Hmm. Allah Resulü geldi Medine'ye bu kadar Allah bize nimet verdi tuttu iki rekatlık farz namazlardan sabahla akşama karışmadı öğle ikindi yassıya ikişer rekat daha ekledi. Şu anda bizim kıldığımız namazın tarihçesi bu. Dolayısıyla namazın aslı iki rekatken Vesselam Efendimiz bir şükür nişanesi olarak bunu yaptı. Allah da bunu tasdikledi kabul etti. Sonra Efendimizin yine revatip sünnetler dediğimiz işte hı hı. o farzların önünü arkasına koyduğu sünnetler oldu. Namazın tarihçesi böyle. Peki mühim bir mesele var. Nasıl çağıracağız insanları namaza? Allah Resulü şu olsun demedi. Ne yaptı? Meşveret ya istişare etti topladı sahabeyi. Söyleyin dedi insanları namazına çağıralım. Biri dedi ki ya Resulallah ateş yakalım. Efendimiz dedi ki o olmaz bize ait bir şey değil. Hmm. Boru çalalım dedi. Olmaz. Çan çalalım olmaz. Biri çıksın bağırsın dedi. Biri dedi bayrak dikelim bayrağı sallayalım. Allah Resulü dedi ki bunlar olmaz. Çıkın gidin bakalım Allah bize ne kapı açacak. Çıkın gidin diyen dediği o zümrenin içerisinden iki isim bunu kendilerine dert edindiler öyle bir ders edindiler hele onlardan bir tanesi. O gün akşam yemek bile yiyemedi. Ya Resulullah böyle bir şey söyledi. Biz makul bir şey söyleyemedik. O dertle de yattı. Dertle yatan Mecatla derdin kalkar. dermanıyla kalkar. O dermanı Allah ona rüyada verdi. Kimdi o şahıs? Abdullah İbn Zeyd tarihe nasıl geçti o şahıs sahibul ezan diye geçti. Gördü rüyası rüyada muhteşem bir rüya sabah geldi koşa koca ya Resulallah dedi rüyamda şöyle şöyle birini gördüm yeşil elbiseli biri elinde bir çan vardı dedim ki onu bana ver ne yapacaksın dedim dedi ki çanla insanları namaza çağıracağım hayır dedi Resulullah şey o şahıs şunları şunları şunları oku dedi ezanın bütün lafızlarını hatta kameti öğretti. Abdullah ibn Zeyd bunu söyler söylemez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söyledi orada. Ne dedi biliyor musunuz? Bana Bilal'i bulun. Niye peki? Güzel sesli olduğu için mi? İnanın ki gerekçe bu değil. Bilal'in öyle çok da güzel sesi yoktur aslında. Hatta telaffuzda bile sinler şınlar Aynen. karışıyormuş. Eşhedü diyemiyor. Evet. Eshedü e diyormuş. <gülüyor> onun şikayet edince de bazıları ne dedi ee, Efendimiz onun... biz onun eshedüsünü eşhedü kabul ettik <gülüyor> diyor. İnşallah. Ama Bilal'in çağrılmasının çok büyük bir anlamı Neden var. Hocam? Sen 13 yıl ahad ahad diyeceksin ya, çok... Allah o ahad sözünü senin dilinle kainata duyuracak ey Bilal. Ne kadar güzel Senin ya. dilinle aynı şeyi Bedir'de de yapacak Ali ve efendim. Bedir'in parolası nedir? Ahad ahaddir. Aynen o. Dolayısıyla orada Bilal'i çağırttı. Bilal Taşların okudu. altında inlediğin yeter. Haydi yeter. şimdi mescidin üstünden seslen. Seslen, seslen ki kainat dirilsin o sada, seda ile. Bilal okur okumaz Ömer de geldi. Ya Resulallah vallahi ben de gördüm dedi. Aa, de. Aynı rüyayı gördüm dedi. Benden daha erken davrandı. Şimdi o ızdırabı çekenlere Allah böyle bir mükafat verdi. Bilal dediğimiz zaman karşısına hemen ezan yazıyoruz değil mi? Evet. Bilal'in beş tane ezanı var çoktur da beş tane özel ezanı var. Biri ilk ezan bu, biri fetih ezanı, Mekke fethedildiğinde Kabe'nin Kabe üstünde. Biri veda ezanı, Allah Resulü vefat ettiğinde bitiremedi ezanı, eşhedü en la ilahe illallah dedi. Eşhedü Muhammeden deyince Muhammed yok ki dedi ve sözler boğazında kaldı. O onun veda ezanıydı Muhammedsiz bir Medine'de ben nasıl durayım dedi çıktı gitti Şam'a. Dördüncüsü Şam ezanıdır. Yıllar sonra Ömer Şam'a gittiğinde dedi ki ya özledim Bilal özledim ya Allah aşkına bir ezan oku dedi. Şam'da bir ezan okudu ama gözyaşları içerisinde. O gün Allah Resulü'nünle beraber yaşamış olanlar dediler ki Bilal'in sesini duyunca sanki Resulullah içimizdeymiş gibi bize geldi. Son ezanı Bilal'in o 5. ve son ezanı rüya görüyor Bilal yıllar sonra. Ali selam ve selam efendimiz diyor ki rüyasında Bilal diyor beni ziyarete gelmeyecek misin? Kalkıyor Şam'dan varıyor Medine'ye toplanıyorlar etrafına özellikle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunları Hasan Hüseyin ya diyorlar Bilal bir ezan oku diyorlar ya etmeyin eylemeyin ben Resulullahsız Medine'de ezan okuyamam ama ısrarlar çoğalınca Bilal bir ezan okuyor o ezanı da son ezanı okuyor oluyor gözyaşları içerisinde Medine'nin sanki böyle farklı bir iklime girdiği bir yer o ezanı tasvir eden rivayetleri okusunlar kardeşlerimiz hmm. öyle güzel bir Medine tasvir ediliyor ki böyle insanlar evlerinden dışarıya çıkıyorlar. Bilal ezan okuyor, Bilal ezan okuyor diye birbirlerine haber veriyorlar. Ezan da böylece teşvi oluyor. Peki biz ezan da sabah ezanında bir ayrı cümle söylüyoruz. Esselatu, Esselatu hayru Nevm. o cümle kimin? Bilal'in. Bilal. Bilal geliyor efendimizi sabah uyandırıyor. Sabah namazına efendimiz de o gün biraz geç kalmış. Şöyle biraz hücreye doğru eğiliyor. Es salatu hayrun minen nevm diyor. Allah Resulü çıkıyor dışarıya. Kim de olsun sözün sahibi diyorlar ki Bilal. Bilal de utanıyor diyor ki acaba bir kusur mu işledik evet. Resulullah'a? Namaz uykudan hayırlıdır denir mi? Evet. Allah Resulü bilmez mi bunu? Ya diyor ne kadar güzel bir cümle. Biz bu cümleyi sabah namazlarına koyalım Bilal diyor ve Bilal'in cümlesi olarak giriyor. Bir şey isteyelim mi bugün isteyelim Ya bugünkü sabah namazını imsak ezanını dinlerken şöyle açalım camları o ezan gelsin böyle bir evin içerisine girsin. Esselatu hayrun minevn deyince o müezzin efendi oradan Bilal'e bir selam çakalım. Yapalım. Bir de şu ana kadar dünyanın neresinde olursa olsun ezandan mahrum olanlara olanlar içinde bir hidayet duasında bırakalım. Allah'ım diyelim. Şu çağrıyı duymayan binlerce insan var. Ya Rabbi, şu çağrıyı duymayan gafil olan binlerce insan var şu çağrıyı onlara da duyurt diyerek yakaralım Yaparım. ve gözyaşları içerisinde yapalım. Bir feryatla yapalım ki belki birimizin bir duası binlerce insanın inşallah hidayetinin vesilesi olur. Hatırlatırım hocam o vakitte ben inşallah. İnşallah Allah i̇nşallah. razı olsun i̇nşallah. eyvallah. <Gülüyor> Seriyeler bitti en Vakit son konumuz. Doğmuş. Kıblen'in değişmesi kanal bizim ya hocam. Eyvallah. Kıblen değişmesini anlatalım, anlatalım. Anlatalım hızlıca anlatalım. Anlatalım çünkü yarın konumuz Bedir. Evet. Bedir'e hiç başka bir şeye tamam, mecburen giremeyiz. Ne kadar geçmiş aradan? 17 ay hicretten. Nereye yönelik namaz kılıyorlar Müslümanlar? Mescid-i e. Mescid Aksa'ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Bera ibni Marur'un evinde. Bera vefat etmiş. Hanımı Ümmü Bera, onun çocuğu bişir. Onların evinde vefa olarak ziyarete gidiyor. Hı hı. Niye Bera'nın evinde? Şimdi dün gördük Esad, Esadul Himyeri yani Ebayi evet. Belensari'nin evinde. Yani hiçbir şey aslında gerekçesiz hikmetsiz değil. Biz bazılarını biliyoruz bazılarını bilmiyoruz. Niye o evde biliyor musunuz? Bera Medine'de olmasına rağmen Kabe aşığı birisi. Hı. Sen Kabe aşığı olursan senin vefatından sonra bile tutar böyle bir şeyi Allah sana nasip eder. Hmm. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz orada bir öyle vakti ya da bazı kaynaklara göre bir ikindi vakti özel bir cemaat özel bir namaz olduğu için namazda kimler var hepsini biliyoruz 31 kişi bir miktarı hanım gerisi hmm. erkek olan bir cemaat Aleyhisselatu vesselam Efendimiz onlara namaz kıldırıyor. İlk iki rekatı ne tarafa? Mescid-i Aksa'ya ikinci rekattan kalkınca üçüncü rekata doğru geliyor ayet Bakara suresinde Kıblen'in değişikliğine dair ayet Efendimiz aleyhissalatü vesselam namazın içerisinde adım adım tam aksi istikamete dönüyor cemaat de onun arkasında ne oluyor demiyorlar çünkü ittiba budur anında onlar da dönüyor. Resulullah buradayken döne döne döne döne buraya geliyor cemaat de onunla beraber döndüğü için arkasına geliyor. Ben ne zaman gitsem umrelerde uygulamalı gösteriyorum ki iyice anlaşılsın bazen tam anlaşılmıyor çünkü. Olduğu yerde dönmüyor böyle. Adım adım böyle, ha, böyle dönüyor. Yine cemaat arkasında, cemaat arkasında dönüyor. Ha. Dolayısıyla beraberce dönmüş oluyorlar yani bir anladım, daire anladım, çizer gibi anladım. dönüyorlar ve iki rekatı da Mescid-i Haram'a yönelerek namaz kılıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sonra zaten ayeti okuyor müjdeyi veriyor. Asıl önemli olan ne biliyor musunuz? Nedir hocam? Şimdi neresi orası? Selime oğulları mahallesi birazdan resimleri göreceğiz. Hı hı. gıblet Mescidi diye bilinen yer. Evet. Oradan insanlar bu haberi Mescid-i Nebevi'ye doğru getiriyorlar yolda kim diyorsa ey Müslümanlar ayet indi kıble bundan sonra mescidi haramdır deyince şart namazda dönüyorlar hemen ya bu namaz son bir namazdır bunu işte bitirelim ondan sonra bakarız falan filan yok anında anında anında, anında. şimdi mesela bir günaha dalmış bir insan şeytan öyle kandırıyor işte ya bunu son kez bunu da yap bundan sonra tövbe edersin böyle olmuyor o günahı o anında en tatlı anında yapmıyorum diyen kararlılık gösteren adam o günaha yüz çevirebiliyor. Evet. Çünkü teslimiyet budur ve sahabe evet. bu teslimiyeti ortaya koyuyor onun için olması gereken en önemli mesele bu. Evet. Şimdi burada noktalayalım resimleri bir görelim, bir görelim. kardeşlerimiz evet. biraz daha Dikkatli bir biçimde dikkat etsinler. Bakın ilk resim Mescid-i Nebevi'nin ilk inşa âli kaç metre imiş mescit o zaman? 1022 metrekare. Baya büyükmüş o zaman. Tabi ki tabi zira diye o zaman kullanılan ölçü şu anda kıble Kudüs'e yöneliktir. Onun için bakın aleyhissalatü vesselam efendimizin odaları Ayşe anamızın Sevde validemizin Fatma Anamızın Fatma ters Bekar yerden. ters ha. tarafta Suffa'da bu tarafta şimdilik tamam. ön tarafta bir yer daha var orası ne? Orası da bugünkü ifadeyle kullanalım otopark develerin bağlandığı yer ha. yani devenin eğer birisi gelirse olacak. Hz Ebubekir'in evini de görüyoruz rahmet kapısı Cibril kapısı bu şekilde şimdi diğer resme geçelim. Şimdi Mescid-i Nebevi genişliyor ne zaman 7. yılda genişliyor neredeyse iki katına çıkarılıyor tamam. 2433 metrekare oluyor. Mihrap şu anda nerede? Ha, Mescid-i Haram'a doğru mescid haram. odalarda artmış bakın sayılar. Suffa Mektebi olduğu yerde suffat Nisa kadınlar suffası köşede Hz. Ebubekir'in yeri orada Ebayyüb El Ensari'nin evini de görüyoruz bakın ne kadar yakın hemen Ayşe annemizle işte diğer annemizin odasının tam karşısına denk geliyor. Diğer resmi de görelim bakın bu da şu andaki Ravza-i hali yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şeriflerinin olma şekilleri özellikle yeşil halılar şimdi en son gittiğimizde yeşiller kalkmıştı gerçi ama ya da çoğalmıştı Aha. yani karışıklık oluştuğu için ama asıl Hücre-i Saadet dediğimiz ravza mutahara Mutahhara olan kısım burası orada bakın kırmızı direklerin evet. her birisinin bir hatırası var. Aha. Orada bir sürü olay yaşandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evimle minberinin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir dediği yer orası. Oraya varan iki rekat namaz kılar dua eder ama başka Müslümanları da düşünür. Orada çok fazla öyle başkalarının hakkını gasp etmek de doğru değildir. Biraz da bu noktada fedakarlık hmm. yapmak gerekir ama biz hücre-i saadetin önünden geçtiğimizde önde aleyhissalatü vesselam Efendimiz ortada Hazreti Ebubekir onun arkasında da Hazreti Ömer varken selam verip geçeriz. Hmm. Dolayısıyla Hücre-i Saadet'in bugünkü halinde. Şimdi bilelim. bugünkü haline baktığımızda hocam sanki baya büyük bir alanmış gibi. Şimdi biz oraya giremediğimiz için büyük bir alanmış orası. Çok an arası. büyük değil aslında. Ha. Yani o gün işte o odalar aslında 30 metrekareye falan denk gelen ha. bir yer. Yani onun için çizimde biraz anlaşılsın diye ha, gösteriyorum. Tamam. Yoksa çok büyük bir yer değil. Zaten büyük olmadığını aslında görebiliyoruz hmm. dikkatlice baktığımız evet. zaman. Evet. Biraz büyükçe yapılmıştır sonradan işte Osmanlı zamanında yapılan o düzenlemede ama neticede asıl yerleri oldukça mütevazi bir yapı yani şimdi diğer resme geçelim bakın bu da sahabe evlerini ve Mescid-i Nebevi'nin tarih boyunca genişletmelerini görüyoruz aşağıda var o süreç Kardeşlerimiz bunun üzerinde biraz dursunlar. Ne kadar kıymetlidir. Ne, bir kadar, resim önemli ne bir, kadar önemli bir Evet, bir yani resim bu çok en azından şu anda Mescid-i Nebevî'nin içerisinde bu alan neredeyse tamamen Mescid-i içerisinde kalmış bir vaziyettedir. Sahabenin bütün evleri oralarda aslında. Yani namaz kıldığımız yerlerde de Mescid-i evlerinde aslında bizler de namaz Hı -hı. kılıyoruz. Hı -hı. Ama acı bir şey burada söyleyeyim Bekir kardeşim. Buyurun hocam. Ya kalsaydı şunlar biz görseydik ya da Allah imkan verse de yapsak yani biz burada derdimizi anlatamadık insanlara bu çok önemli bir şey. Yani gerçekten o tarihi canlandırmayana kadar biz birçok şeyi ayakları yere basmadan konuşacağız. Doğru. Mecburuz bunu yapmaya, Muhayyel, hep Me mecburuz yani. bunu yapmaya Allah inşallah imkan tamam, versin. Inşallah. Evet şurada bakın takribi bir çizim var. İlk an daha bakın bir oda var şu anda da kıble o kapalı olan yere denk geliyor. Tamam. Aleyhissalatü vesselam efendimizin mescidi aşağı yukarı böyle kaldığı evde bu şekilde. Dolayısıyla bu resim bize o günkü yapılara dair de bazı ipuçları veriyor. Hı hı. Diğer resme geçelim bakın bu da takribi olarak aleyhissalatü vesselam efendimizin evinin içini gösteriyor. Kullanılan malzemeler şu üstteki birinci resimi görüyor musunuz? Bir evet. serir var. Evet. Ona ne denir? Ne diyorsunuz ona? Sedir deriz. Sedir, ha. Ha. Sedir ya da yatak. Evet. O Esat İbn-i Zürare'nin yatağı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz direk yerde yatmaktan hoşlanmaz. Ha. Biraz yükselti olmasını ister. Ha. Sedir. Medine'ye geldiği zaman da girdi işte Ebu Eyyub El Ensari'nin evine. Baktı ki Medine'ler de hep yerde yatıyorlar. Efendimiz dedi ki keşke bir sedir olsa. Hemen koştu Esad İbn Zürare evdeki kendi sedirini aldı getirdi. He. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıllarca bu sedirin üzerinde yattı. Hmm. Sonra bu sedirin üzerinde vefat etti. Yine bu bunun derken üzerinde. yani he. bu canlandırma anladım, yani sedir yok anladım, ortada. Anladım, anladım, canlandırma böyle bir sedirin üzerinde vefat etti. Bu kadar küçük müydü hocam ya? Bu kadar O kadar odanın işi bu eşyalarda bu. Sonra o sedir Medine'nin musallası oldu biliyor musunuz? Ebu Bekir de orada vefat etti orada işte toprağa defnedildi O Hz. Ömer de sonra o sedir aldılar Medineliler dediler ki madem aleyhissalatü vesselam efendimizin sediri vefat edenleri orada musallat taşı olarak kullanıldı yıllar yılı öylece kullanıldı yani o da Esat İbn-i bir hatırasıdır. Son resmimiz bu da Kıblete'in mescidi bakın hemen sol tarafta yapıyı dışarıdan görüyoruz. Evet. Sağda iki tane mihrap görüyoruz. Evet. Birisi şu anda imamın durduğu mihrap ki orası Mescid-i Haram'a yönelik. Diğer mihrap kapının üstünde tam evet. karşısında Aha. orası unutulmasın hatıra bilinsin diye oraya şekil olarak kondu orası işte Kudüs'e yönelik olan kısım Kıblet-i Mescidi'nin içten de bir görüntüsünü görmüş oluyoruz. Bu resimlerde meseleyi anlamamız açısından bize biraz katkı sağlanmıştır inşallah. Allah razı olsun inşallah. Çok gördük. Bu resimlerin hepsini bu videonun altında link bölümünde bulabilirsiniz kardeşler. Yani görüntü ekran görüntüsü almadıysanız oradan indirebilirsiniz bilgisayarlarınıza inşallah. Teşekkür ederim hocam. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi yarın ne yapacağımızı duyuruyoruz. Gümbür sonra. gümbür Bedre giriyoruz inşallah. İnşallah. Hocam. Ne yapacağız? Sadece kendimiz değil herkesi haberdar ediyoruz. Akrabalarımızı, dostlarımızı, kardeşlerimizi. Aynı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün akrabalarını topladığı, topladığı gibi. gibi biz de telefonla tek tek topluyoruz arayarak herkesi ki kardeşler, topluyoruz. Kardeşler bak bugün Bedir gecesiymiş, Bedir'in yıl dönümüymüş. Bunun farkına varalım. Bu gece güzel bir gece. Gecenin faziletine ait bir şeyler de söyleyeceğiz Hı -hı. yarın zaten. Hı -hı. En sonda da ellerimizi açacağız dua edeceğiz. Evet. Onun için böyle toplu bir İnşallah coşku heyecan uyandırmış olalım çok ihtiyacımız var hı hı. buna üzerimizde musibetler var üzerimizde sıkıntılar var ümmetin hali ortada darmadağın olmuş bir ümmetiz unutulmuş bir coğrafyalarımız var Doğu Türkistan gibi Suriye gibi İdlib gibi bu memleketin bir sürü sorunu var ya e açacağız ellerimizi kime yakaracağız başka Rabbimize dua dua yakaracağız belki sözü biz söyleyeceğiz bir kardeşimizin salihane, sadıkane bir biçimde amin deyişine de Cenab-ı Hak icabet edecek o da bizim inşallah kurtuluşumuza i̇nşallah. vesile olacak. İnşallah yani yarın Bedir gecesi derken sadece Bedir gecesi de özel bir programı kastetmiyoruz. Normal akışımızda yarınki konumuz Bedir'di. Bedir'e <gülüyor> giden süreç ilk Ramazan ilk oruç sahabelerin seçilmesi ondan sonra Bedir yolculuğu ve yolda yaşananlar, Bedir savaşı ve sonrası ve Medine'ye dönüş. Zaten mevcut konumuz buydu. Lakin dün, evet. E, e, lakin hmm. bütün bunlar bittikten sonra yarın program bittikten sonra normal süreçte bir saatten sonra ardına ekstradan Bedir için bir yarım saat belki 40 dakika artık Allah ne kadar e, nasip verirsen. ederse, imkan verirse ona ekleyeceğiz inşallah. Şu an mı timsayımız? şu an hatim sayımız altı bin kardeşler, 6500 bin Allah razı olsun. O zaman hedef ya. 10 bin diyelim ya. Hedef 10 bin ya yani. yarına kadar inşallah yani. şey yapalım. Şimdi Bedir gecesinin bir jeneriği var izleyelim. Sonra son duyuru yapıp ayrılacağız. Bir gösterelim kardeşler. Rabbim ulaştırsın bizi inşallah Amin. sağ salim yarın geceye İnşallah yarın saat 9'da tekrar duyuruyorum bir hashtag vereceğiz hem Siyer Vakfı'nın kanallarından hem hocamın kişisel hesabından hem de benim hesabından. Ee, inşallah saat 9'da hashtag'i yayınlayacağız ve sizlerden yardım istiyoruz hem bize hem kendinize hem davaya yardım edin lütfen herkesi bundan haberdar edelim belki yarın izleyecek bir kişi hiç olaydan haberdar olmayan bir kişinin kalbinin oynamasına bir muhabbet peyda olmasına vesile olacak İnşallah yarın saat 9'da hashtag çalışması için e, telefonların başında gece saat 12'de Bedir gecesinde ihya etme gayretiyle YouTube kanalımızda ekranlarınızın başında hazır olun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Son bir hatırlatma hatimlerle ilgili çok sık soru geliyordu. Hatimleri nereye göndereceğiz? Hemen arkadaşlar yansıtıyorlar bilgi.bekirdeveli.com adresine mail atarak Mehmet Güneş 3 hatim kaç hatim varsa cüz değil işte Ahmet Ahmet Murat 25 hatim ne kadar hatim varsa lütfen sadece hatimleri elimize gönderin. İnşallah yarın onların da duaları yapılacak Allah nasip ederse. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz hocam eklemek istediğiniz bir şey Allah var mı? Gecelerim Allah kabul etsin geceleri mübarek olsun. Allah razı olsun peki Allah'a emanet olun yarın görüşmek ümidiyle ahiriniz evinizden hayırlı olsun.